ver Mahallesi meymenet sokak göçmüş kediler bahçesi Poetika a ve politika arasında şiir sokakta, Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin. baksam gözlerine konuşmasak ah anlasam. elimi uzatsam tutamasam Teksting av Nicolai Kurar Mahallesi Meymenet Sokağı, Göçmüş Gediler Bahçesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. Bir nezleli, daha doğrusu gripli bir ses tonuyla bu akşam konuşacağız size kusura bakmayın şimdiden. Yani eksik kalmayalım diye ikimiz birden aynı anda başardık bunu. Evet. Dolayısıyla uyumumuz halen devam ediyor. <gülüyor> evet. Ha, bu uyum <gülüyor> sizi biraz kötü etkileyebilir ama neyse kusura bakmayın olduğu kadar güzellik demiş Yıldız silbe deyip <gülüyor> e, şeye devam edelim. Şimdi Didem e, Madak konuşmaya başlamıştık geçen hafta. Didem Madag'la devam edeceğiz e, bu haftada. E, devam edelim Didem Madag. Seçtiğin şarkıdan belli zaten. Bir deli kızın türküsü. E, Aslında onu söyleyelim. Yani. Gülten Akın şiiri bu. Oradaki ruha da çok e, yakın e, Didem Madag'ın. Hem kendi duruşu hem şiirlerine aksettirdiği hal. E, inanılmaz bir kara mizah. E, kahkaha bir anda patlattıran. ...beklenmedik, çok çok zeki... ...böyle hin diyebileceğimiz... E, ...buluşlar. E, onun altında da... ...ama çok kesif... E, ...bir acı aynı anda... ...ifade edilebiliyor. Yani bir çocuk... ...hızırlığıyla bir... E, ...görmüş geçirmiş bir kadının bilgeliği... ...zamansız bir kadının bilgeliği... ...aynı anda gidiyor. Kadınlıktan da zaten... ...zerre kadar taviz yok şiir dilinde. Aslında zaten şiirini o kadınlığı üstüne... ...kuruyor. Sorun ettiği kadınlığı üstüne... ...kuruyor. Şeyde e, Varlık Dergisi'nin... E 1141. sayısında bir Ekim 2012 yılında çıkan 2002. Şimdi özet gibi oldu. Evet ya biraz öyle oldu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ekim 2002 e, tarihli söyleşisi var Müjde Bilirle Didem e, Orada da zaten e, hani bu kadınlık meselesi üstüne geçen hafta kısmen bahsetmiştik. Belki bir iki alıntı yaparak Hı -hı. E, devam edebiliriz. E, şey diyor Müjde Bilir soruda. Kitapta yaralan özgeçmişinde ruhunu ütüsüz ve buruşuk gezdirmeyi sevdiğinden söz ediliyor. Hemen hemen bütün kadınlar ütü yapmaktan nefret eder ama neredeyse hiçbir kadın ütüden kaçamamıştır. Şöyle de yazmışsın. karnı Karnabahar kızartmıyordu asla başroldeki kadınlar. Bir kadın için ütüden kurtulmak eğer Eğer başrol oyuncusu değilse bu kadar kolay mı? Şiir yazıyor olmanın bu kurtuluşa katkısı nedir diye soruyor e, Müjde. Bilmiyorum. E, Biden Madak'ta uzun bir cevap veriyor. K kısaca biz hani aktaralım isterseniz. Bir zenci kadın şöyle demiş diyor şair. Erkekler özgür iradeyi efendi efendi tartıştılar. Biz size çığlıklar atarak tartıştık onu. Aslında burası üstüne birkaç kelam etmek lazım. Sonra diğer söylediklerine geçmek lazım sanki. Ee, o sanki bir e, cadılık e, manifestosu gibi bir şey. E, kadın aynı zamanda tabii... E, iktidarın yüklediği ve bir suçlama olarak yönelttiği isteri tırnak içi hı hı. hali vardır. Kadın fevridir, hı hı. ne yapacağı belli olmaz. O yüzden hepsi Abdurrapt altında tutulmalıdır. Oysa Didem Madak kendi şiirinde ve kendi varoluşunda kadın olmanın bu yönünü alabildiğini yüceltip hakkını teslim eder. Evet, kadın hissedendir hı hı. ve... Pek çok şeyi olmadan önce bilendir. Bir kahinedir yeri geldiğinde. Duaya yakın durandır. E, ve aslında o kadınlıkta e, çok çağlar öncesinden e, devrol, devralınmış bir mirastır. Genetik bir mirastır. Şeyde de yine yani hani önceki yine aynı söyleşide. Silvia Pilat'tan alıntı yaparak cevap vermiş. E, üç kadından alıntı yapıp. Bu adamlara takıyorum ben. Nasıl da kıskanıyorlar düz olmayan her şeyi. Dünyayı kendileri gibi düz yapabilecek kıskanç tanrılar onlar e, diye alıntıyla cevaplamış yine aynı soruyu. E... Yani düzlük yani üniform Hı -hı. olma hali Hı -hı. E, yine yani kurallara e, riayet ederek. Zaten tüm işte militer yapının o erk denen Hı -hı. birebir e, oluşması için gereken şeyler ve orada tabii e, buruşukluk e, çok asap bozuyor ve buruşukluk bir doğa, doğal olanı hatırlatıyor. Ee, ve devamında çoğunluğu kendini gizleyen, koruyan, gardını alan, ürkmüş insanların yaşadığı bu ülkede bir kadın olarak bana ait bir hayatım olsun diye gösterdiğim çabaya ve kendi serüvenime haksızlık edemem diyor. Ee, aslında şiirinin özeti bu. Hı hı. Bir e, kadınlığına haksızlık etmemesi üstüne kurulu hı hı. ve o kadınlığı yaşaması üstüne kurulu bir... Şiir zaten... Seni geçen haftadaki söylediğimizde de tamamladım tam o yine aynı şey çünkü. Hayatımla ve bir kadın oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim var. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp kitabı şiirler yazamam. Ve meşhur o şiirlerim ütüsüz ve buruşup gezdirdiğim evet. ruhumun diyeti. Bu yüzden biraz kadınsı durup dururken Kendim bağıran, bağıran şiirler. şiirler. Evet tam, tam olarak aslında e, şeyi Didem Badak şiirini. Yine geçen hafta konuştuğumuz bu e, karakterler meselesi, yaşattığı karakterler Onun ilgili de yine... ...samimiyetle ilgili bir sorusuna müjdenin çok güzel bir cevap vermişti. Orayı da alıntılayacağız ama... E, ...onun evvelinde şey bu karakterler meselesini konuşmak lazım. Yani Didem'in karakterleri aslında çok hayatından karakterler bir taraftan... ...çok gerçek karakterler ve çok samimi karakterler her şeyden önemlisi kendi tarifiyle. Her bir gerçek kişi olmasa da hayatında değen bir yeri olmasa da insanlara... E, ...güçlü kadın karakterler yaratıyor ama bu güç öyle bir anladığımız anlamda bir, bir erkeği temsil eden bir güç değil... O kendi varoluşunun farkına varmış insan gücü diyebiliriz belki. Diyebilir miyiz ya da? Niye demeyelim diyelim. Bir de hani şiirde karakter yaratmak herkesin her şairin de harcı hı hı. değil ya. Hani orada Edip Cansever'e hep referans verir Didem Madak. Ve sanki Edip Cansever'in yolunda o karakterlerle bir hayattan kesit çıkararak... ...alabildiğini... E, ...sunan kişilerden biridir. Ee, evet yani tam o, o noktada da... ...bence söyleşisine bir gidelim istersen. Ee, müjde bilir... ...özetle samimi hislerini... ...itiraf ediyorsun demiş. Ee, ve bir çırpıda mı yazıyorsun... ...şiirlerini? Sence samimiyet... ...kurgulanamaz bir şey midir diye sormuş. Ee, Didem... ...çok çok uzun bir cevap vermiş bunu ama... E, ...kısaca özetleyelim... ...okuduğumuz kadarıyla... Hı -hı. En zor olanı diyor benim için bir şiire başlamak. Şiire başlayana kadar e, bir sürü bahane buluyorum. T televizyon izliyorum, dizi izliyorum, uyuyorum, yemek yapıyorum, yemek yiyorum, mutfağa gidiyorum. Şiire başladıktan sonra ise iyi ki yazmışım duygusuyla hareket edip döküldükçe dökülüyor kelimeler. Ve bazen kendimi e, ağlar buluyorum şiiri yazarken diyor. E, ve şiir yazarken aslında hayatı keşfettiğini söylüyor Didem. Yani şi şiir okuduğum zaman da aslında onu... Hissetmemek ve... Evet hissetmemek elde değil yani hani hayatın büyülediği bir kadın var ve hayatın ele geçirmiş bir kadın var ya da doğrusu hayatın karşısında dik duran bir kadın var. Hayatın hakkını da en çok aslında sanki bütün ayrıntılarıyla şiirini yazarken e, keşfedip yine e, sunan bir kadın var ve bütün e, kimi zaman e, ya da çoğu zaman ona hoyrat davranan yanlarıyla e, birlikte yani e, bir anlamda e, süzgeçten geçirip hı hı. bize o endem kısmını... E, vermesin Geçen hafta konuştuğumuzda senin dediğin şey vardı ya bu büyük sözler söyleme sanatı Hı -hı. Şi şiir ya da hani bir e, kavganın bir mücadelenin sözü haline geldiği an aslında şiir tam Özüm olarak ben şiir. Ben evet kaybolsun. gidiyorum o da aslında tam olarak şey diyor bu sürekli konuştuğumuz meseleyi söylüyor. Hayatın her yerinden şiirin fışkırdığını görüyoruz diyor Didem hani bu söyleşisinde. E, Pulbiber Mahallesi mesela belki bir şey okursun. Evet. Pulber Mahallesi'nin her anı nefes alıyor, her dizesi nefes alıyor, yaşıyor. Kedi olarak yaşıyor ama, Hı. ama bir kahraman olarak yaşıyor ama, Leman olarak yaşıyor. Fakat e, gerçekten yaşayan şiirler olduğunu her halkarda hissediyoruz. Devamında, sen şiiri bulana kadar o zaman buldum, ben buldum. buldun mu? Yani daha doğrusu, ya bir, bir yani küçük. kedi dediğin için hani Zeyna'yı almadan olmaz diyeyim. Ee, sevinçli kedinden küçük <gülüyor> bir parçayla gelelim. Zeyna, Zeyna durup güneşe baktı. Işık çubukları ve uzun beyaz bıyıkları birbirine karıştı. Zeyna'nın ağzı mı güneşti yoksa güneşin bıyıkları mı vardı? Çocuk ve Allah'tan sayfa çekip okudum Zeyna'ya. Gel zaman git zaman şiir falcısı olmuştum. Bay Keltoş gelecek bugün dedim. Gelip göbeğinde dümbelek çalacak. Birden içimi sevinçli bir gezegen keşfetmiştim. Muhtemelen hayat vardı. Bir gün itaflardan bir şiir kuracaktım. Beni maceralara sürükleyen ruhuma, emin önünden kokulu diye aldığımız ama kokusuz çıkan mumlara. Şiir ithaf edecektim yerli yersiz herkese. Hayatın karşısında ikide bir ayağa kalkması gereken sanıklara. Ya, evet yani hani şi şiirin şeyinde... Dolayısıyla hani işte bu... Iı, tabii... Zeyna da bir kadının yalnızlığında hı hı. o kendi kendine yaptığı konuşmaların <gülüyor> kedi olmuş hali bir yanıyla. Bu ve şey de zaten hani o bütün ayrıntılarını... Evet Bütün ayrıntılarıyla hani gözler önüne seriyor. Hayatı çok seviyor aslında bir taraftan ama diğer taraftan da yaşamayla ilgili. Derdi var. Mı? Ciddi derdi var. Derdi olduğu için de zaten. Bu Edip Cansever anlısını da yapalım ve hani bu gündelik şiirin meselesini Hı -hı. ve hani o karakterleri yaşatması meselesini burada şimdi kapatıp Hı -hı. birkaç şiirini daha okuyup onlar üzerinden konuşalım. Ee, bu, bu, bu paragrafı öylece okumamı ister misin? <gülüyor> Yok. İstiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Samimiyet meselesi bence yanlış anlaşılıyor demiş Didem. İnsan ne kadar kendi hayatından söz ederse o kadar samimi sanılıyor. Edip Cansever, Stefan, Lucin, Cemile ve Senihan'ın hayatlarından muazzam şiirler kurdu. Samimiydi sonuna kadar. Çünkü o bu hayatların şiirini yazma zorunluluğu duyuyordu. Aslında tam olarak dediğimiz buydu Edip Cansever dedi Yani hani hmm. o, o da kendi olmayan bir şiiri, yani kendi yaşamadığı bir şiir yazıyordu. O kendi evet. de öyle tarif ediyor zaten. Yazmadan da duramıyordu. Evet Didem de aynı onu diyor. Yani hani e, bazen diyor şiirin arka, samimiyet diyor şiirin arkasında durabilmesi demek insanın diyor ve... E, Sürecine denk düşecek şiiri yazmak demek aslında hı hı. samimi şiir yazmak diyor. Bazen e, güzel söz söyleme hevesiyle veya can sıkıntısıyla yazıldığı belli olan şiirler okuyorum. Ve şiire soruyorum o zaman hani ya senin şairin nerede diye. E, bence epey aslında hani o bazı büyük güzel sözleri özetler cümle. Senin şairin nerede hani o kendi e, sürecinin kendini. arkasında durmak şiiriyle yani gerçek anlamda poet dediğimiz hı hı. o programın için adı başında da geçen haliyle e, bu kadar e, ödeşen e, az şair vardır herhalde. Yani her şair hı hı. E, illa da bu, bu konulara bu kadar kafa yoracak diye bir şey yoktur. Bana bu hali Didem Madak'ın e, Firu'yu da hatırlatıyor. Firu Ferusat'ın da şiirle ilişkisi tam da böyle bir ilişkidir. E, ve hatta bir yerinde e, insan As, ilişkilerine de benzetiyor. Aslında biraz şey meselesi sanki bu yani... Kadın şairleri okuduğumuz zaman hani sen dedim ya çok da sıkıldım diye hı hı. Bu işte hani beş tane erkek şair konuşmaktan hı hı. ya tam o hani kendini ortaya koyma kendini yaşama meselesini mesela Gülten Akın'da da aynı oluyor. Kesinlikle. yani böyle... Bir de orada böyle bir toprak hmm. ana gibi başka bir damar da geliyor tabi. De... ...insan okudukça şey böyle... ...saçma sapan bir gülümseme... Bir de var diyor. ya şu... ...acı söyleyen dostlardan hızla uzaklaşıldığını çok gördüm... ...eğer Hı -hı. biriyle çok yakın ve içli dışlıysan ...ilişkin gitgide gerilir... ...ne onunla ne de onsuz durumu Hı -hı. çıkar ortaya... ...benim şiirli ilişkim buna benziyor biraz... ...ben ona bana bunca lafı boşa söyletiyorsun diyorum... ...o da bana asıl konuşmasan kötü olurdu diyor... ...yani hayat, ne kadar hayatın içinde gördüğünü... ve e, Benzetmeleri bile zaten hayattan alarak e, şiirle hesaplaşmasını e, şiirinin içinde de sürdürdüğünü biliyoruz biz ve e, meta şiirleri dünyanın en hı -hı. tatlı en somut ama elle tutulur meta şiirlerini bir yandan yazıp aynı zamanda e, o pazarları. E, yani, şiir seni parça kılıyor aslında o sırada okurken hı -hı. yani hani, o, o şiiri şiirle beraber yaşıyorsun aslında yani Didem'in bence en güzel tarafı belki de. Bilmiyorum en azından benim hoşuma giden en güzel tarafı o. Ee, bir de bu duvarlara çok yazıldığı için kısaca bahsedelim. Bu vasiyetimdir. Dalgınlığınıza gelmek istiyorum hı hı. ve kaybolmak o dalgınlıkta. Ee, bunun ilgili de söyleşide yine bir soru var. Ve Didem hani son paragrafı okuyacağım sadece çok kısa. Ee, şöyle cevap vermiş. Ben çoğumuzun dünyaya biraz dalgın baktığını görüyorum. Hepimiz birbirimizin dalgınlığında kayboluyoruz. Sanırım tüm dünyayı işgal etti dalgınlık. Şimdi de iktidarda. Bizler şanssız şairleriz aslında. Hepimiz bu dalgınlıkta kaybolacağız demiş. Ee, aslında Didem'in bahsettiği gibi olmadı. Kaybolmadı Didem. Hı hı. Ya da hani bir, bir Şeyh Galip... ...nereye koyuyordu kendisi Şeyh Galip bilmiyorum ama... ...belki Şeyh Galip'ten çok çok da öte bir yere geçti. Ama dalgın olduğumuz ve pek çoğumuzun bu dalgınlıktan şikayetçi olduğu ve... ...aslında o dalgınlıkta... işte durup ince şeylere de... Evet, ...kimsenin vaktinin vakti olmadı. olmadı Ama o... şey de çok tuhaf bir taraftan yani hani çok... ...geçen sana bir Osman Konuğu'nun dizesini gönderdiydim mi hani... ...herkes herkesten nefret ediyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> hani herkes bir şeyden şikayetçi... Ee, herkes ...herkesin bir huyundan nefret ediyor... ...ve herkes nedense aynı huydan nefret eder halde. Ee, ve aynı zamanda da herkes mağdur. Herkes e, be, mağdur evet, olunca evet. hani ortada zalim de kalmıyor. Evet, keşke biraz e, illegal olsak o zaman diyeyim. Ben de şey <gülüyor> didenmadan Ayla söylediği gibi... E, ...diyelim biz de... E, ...başka eklemek istediğimiz bir şey var mıdır Karim? Ekleyebilecek zamanımız var mıdır ki? 3-4 evet. dakikamız var galiba anladığım kadarıyla. Ee, belki biraz e, dışarıdan gelmiş haliyle e, İstanbul'la halleşmesi üzerinden Didem'in İstanbul'u da e, algılama e, kısmına bir tatlı Hı -hı. değinebiliriz. E, İstanbul'un kargaları kocaman. <gülüyor> o o Yok e, ben on, şeyden e, ha. ölümünün ha. ardından bir ağrı diye şirif e, tekrar pul biber mahallesinin yeni baskılarını alınmıştı. E, orada böyle İstanbul'la söyleşerek ve aynı zamanda e, hastalığıyla da halleşerek bize sunduğu birden fazla... Katman vardır. Hı hı. Birazcık ondan sadece okuyayım. Sonbaharların kralı gelirmiş meğer İstanbul'a. Ciğerlerimin filmini çektiler. Ciğerlerim artiz olduğu icabında. Akut alevlenmiş kronik bir sonbahar gibi bakıyordu. Sigara figüran falan. Ben kırmızı bir yaprağı oynuyordum esas kız olarak. Uçuşuyordum. Uçuşmakmış meğer benim anlamım. Ben bunu geç anladım. Senin için şiir yazacaktım İstanbul. İsmine Ağrı koyacaktım diyor. Ve zaten şiirin adı da Ağrı. Ve neden hani... ...ağrı koyduğunu... ...nerenin neden ağrıdığını... ...İstanbul'un burada nereye denk geldiğini de çok anlatıyor... ...ki bu aynı zamanda... Normalde şiire konu olmayacak tüm o ayrıntıları hı hı. E, işte e, karnabar e, pişirmediği halde hani yer bulan e, ya da süper enginarlarda canı acıyan kadınları da e, işin içine e, sokan bir şiir. Karkülü şiire sokan kişi yani hani <gülüyor> ötesi yok herhalde. Bir de şey diye e, yine kendi uydurduğu kelimeleri de var tabii hani martıya kirloş demek istediği gibi. Hı hı. E, ve hani, Çünkü yani... dille de oyunu evet, hiç bitmediği için ve inanılmaz. Bir biçimde cadı hissetmiş. Hissetmesi, ...o cadılığın bilgeliğinden faydalanmak istemesi... ...ve kaçık bir ihtiyar olmak istemesi... ...en başta bence zaten şiirini... E, ...biçimlendiren meseleler gibi... E, ...bizim iki dakikamız kaldı galiba... ...yayına bitmesine... E, sesimiz için tekrar kusura bakmayın diyelim... Evet yani, yani ...insanlık hali yapacak bitirik. bir şey yok... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...belki buğulu tınlamıştır bir ihtimal... Evet, yani ...şey böyle ama o da bir, bir korkunç olabilir... <gülüyor> Şey konuşmaya döndü. <gülüyor> ee, i̇yi akşamlar dileyelim, iyi haftalar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoş Sezen hoş Aksu kapatıyorduk galiba değil mi? Gün görmemişler.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 Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaşlı ve Levent Pişkin. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41